Halk takvimi. Hazırlayan ve sunan Kansu Sharma. Merhaba, Açık Dergide Halk Takvimi bölümünü dinliyorsunuz. E, Nisan ayının tam ortasındayız. Halk takviminin yağmurlu ve fırtınalı ayıdır Nisan. Ve tam da söylendiği gibi kendini gösteriyor. E, havalar iyi giderken yeniden bozdu, fırtına ve yağmur geldi sözlerini çevremizden sıklıkla duyduğumuz zamanlar bunlar. Oysa halk takvimine göre kış daha bitmedi. E, daha Hidrelleze yani 6 Mayıs'a kadar zaman zaman bu serin ve yağışlı havalar yaşanacak. Hak takviminde dokuzlar denen dönemi geçen programda aktarmıştık. Miladi takvimde 21 Mart yani Nevruz, 30 Mart ve 9 Nisan günleri dokuzlar denen bu üç gün ve her birinin öncesi ve arkasındaki birkaç günü e, fırtınalı geçebilecek günler olarak belirtiyor hak takvimi. E, dokuzlarda fırtına olursa sonrasında havalar iyice düzelir denir. E, geç gelen bulutta yağmur gane olur sözündeki gibi eğer dokuzlar fırtınasız geçtiyse Vaziyet bir miktar sıkıntılı demektir. Çünkü daha sırada e, April 5'i veya Abrul 5'i denen dönem vardır. Bugünkü konumuz bu. E, April veya Abrul 5'i ismini Rumi takvime göre 5 Nisan'dan alır. Miladi takvimdeki karşılığı 18 Nisan tarihidir. April 5'i bahar günlerinin güzelliği arasında bir anda aşırı soğuk ve fırtına yaptığına inanılan ve bilinen sayılı günlerden biridir. Çok sert bir soğuk yaptığından hem ağaçlardaki çiçekleri, hem de çayıra çıkarılmış hayvanları olumsuz etkilediği bilinir. Bazen öyle donlara yol açar ki büyük baş hayvanların ölümüne dahi sebep olabilir. Ergün Veren'in Anadolu Hak Takmi kitabındaki bilgilere göre bugün için Anadolu'nun farklı yerleşim yerlerinde birbirine yakın inanış ve uygulamalar görülür. Bunlardan birkaçını aktaralım. Ee, Edirne Uzun Köprü ilçesi ve köylerinde Aprilin Beşi adıyla bilinir. E, bu dönemde yaşanan soğuk hava akımları tarım ekonomisinin egemen olduğu bu yörede kork aprilin beşinden öküzü ayırır eşinden şeklinde ifade edilen atasözünün şekillenmesine neden olmuş. Tarlada işlerin yapılmaya başlandığı dönemde yaşanan ani soğukların toprağın işlenmesinde kullanılan öküzlerin ölümüne neden olabilecek kadar şiddetli olduğu düşüncesi yaygındır. Sivas'ın Şarkışlı ilçesi ve çevresinde ise Ebrul Beşi adıyla bilinir. İlkbahar'ın başlangıcıdır. Bundan önceki bahar aldatmacadır. Derler ki, sakın Ebrul'un beşinden, camızı ayırır eşinden. Ebrul beşi geçene kadar rüzgarlı havalarda, hayvanları işe salmak değil, dışarı bile çıkarmazlar. Adana'nın Pozantı ilçesi ve çevresinde de Abrul'un beşi olarak bilinir. Abrul'un ya başında ya beşinde bir kış muhakkak olur inancı hakimdir. Kayseri ve çevresinde ise bu dönem yine Abbilbeşi adıyla bilinir, bugün de Camız kram fırtınası olacağı kabul edildiğinden hayvanlar dışarı çıkarılmaz. Ancak Nisan sonunda çayıra çıkarılırlar. Hatta bununla ilgili olarak April apışır, dudak yere yapışır denilir. Sebebi de bu ayda hayvanlar artık yayılmaya başlarlar ve sanki dudakları yere yapışmış gibi sürekli otlanırlar. April 5'inin ya da Nisan 5'inin şiddetli olduğu senelerde otlamaya çıkan mandalar fırtınanın etkisiyle telef olduklarından bu sayılı güne aynı zamanda kran da denir. Bu önemli sayılı günlerde... ...kar yağabilir, keskin poyraz eser... ...dolu yağarsa yeni uyanmaya başlayan... ...ağaçları soğuk alır. Özellikle kayısı, badem ve kiraz... ...çok etkilenir. Halk arasında... ...April 5'inde tohum ya elde olmalı... ...ya da yerde olmalı denir. Çünkü önceden ekilmiş ve filizlenmişse... ...muhakkak soğuk alır. Erzurum Şenka ilçe merkezi örtülü de... ...April 5'i sayılı fırtına günü olarak bilinir... ...yola çıkılmaz... Çift için tarlaya gidilmez. Bununla ilgili bir de tekerleme bulunur. Mart ekini mert olur, abrilinki dert olur. Yani Mart'ta ekilenler zamanında biçilip harman edilir, Nisan ayında ekilenlerse geç yetişeceğinden ya üşür ya da ıslanıp çürüyerek ziyan olur ve sahibinin başına dert olur denir. Son olarak benzer bir inanışla Gümüşhane ve çevresinden verelim. Halk arasında korkma zemherinin karından, kork avrulun beşinden denilir. Doğa defterine göre abrul 5'i, aynı zamanda çoban çökerten denilen ve ani bastırarak geçen yağmurların da günüdür. Aynı zamanda kuğu fırtınası olarak da anılır. Çünkü kış göçmeni kuğular için de mevsim dönümünü simgeler. Önümüzde yağışlarla geçecek bir 10-15 gün daha var. Ancak bu yağışlar artık bir tarım memleketi için çok kıymetli. Her ne kadar artık tarım ürünleriyle kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biri olduğumuz zamanlar geride kalsa da, Nisan yağmuru demek, bereket demek. Hatta halk takviminde bu konuyla ilgili birkaç halk deyimi de var, onları da verelim. Nisan yağmuru, altın araba, gümüş tekerlek. Mayıs ile geyiş arasında yağmur olursa, sabanına paha etmez. Geyiş, hızır ellez demek bu arada. Nisan yağar, mayıs öğütürse, çiftçinin sabanına fiyat yok. Yağmur yağarsa tarladakinden, yağmazsa ambardakinden. Haftaya Sitte'yi Sev dönemini, yani öküz soğuklarını konuşacağız. Sonrasında önce Hıdrelles, sonra da Eyyağın Bahur, yani yaz geliyor. Programı bitirmeden önce yeni çıkan bir kitaptan söz etmek istiyorum. Ee, İstanbullu Rum bir ailenin mutfak serveni. Yapı kredi yayınlarının yayınladığı kitap, Mariana Yerasimos'un kendi ailesi ve çevresi üzerinden anlattığı bir yemek tarifleri ve anılar kitabı. Annesinin çapkın yemekleri, babasının ada balıkları, aile büyüklerinin alışkanlıkları yemek ve tatlıları, Noel, Paskalya, Apukurya anıları, Andon dedenin dükörleri, Madame Nadia'nın tarifleri, eski yemek kitapları, eski gelenekler, Eminönü, Samatya, Galata, Beyoğlu, Büyükada, Rumcadan Türkçe'ye, Türkçeden Rumcaya geçmiş deyimler ve daha neler neler. Gümüş balığı omleti, dil kroketi, kestane dağı, beyin kanepe, kayısı yahnisi, araba çeker ıstakozlar ve apoto tipota yani hiç yoktan tatlılar. Tüm bunların yanı sıra Mariana Yerasimos'un kitabında hak takviminde konu ettiğimiz Karakoncalos'un 25 Mart müjde gününün hikayeleri de var. Hak takviminin soğuk çini Karakoncalos'la ilgili kitaptaki bölümden alıntı yapıp bitirelim. Karakoncaloslar, Noel günü yeryüzüne çıkan suların kutsandığı Epifani gününe dek dünyada gizlenen yeraltı cinleridir. Bazılarına göre kara kuru, kıllı çirkin yaratıklardır. Bazılarına göre keçi ayaklı ve kırmızı gözlüdür. Aslında kötüden çok muzır ve cin fikirlidirler. Hayatımızı alt üst etmekten hoşlanırlar. Tatlılara bayılırlar. O yüzden yılbaşı için hazırlanan tatlıları yemek için bacadan girip evi dağıtırlar, yağ küplerine tükürürler ve evin her köşesine özellikle ocaktaki ateşe çiş yaparlar. Bu yüzden Noel zamanı işler aksadı mı, yine kara mu işedi sözü kullanılırmış. Bu nefis kitabın ismini tekrar edeyim. Mariana Yerasimos'un İstanbullu Rum bir ailenin mutfak serüveni. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Bu haftalık bu kadar. Programı Yeni Türkü'nün Akdeniz albümünden Sözleri Turgay Fişekçi'ye, müziği Selim Atakan'a şarkıyla kapatıyoruz. Sorma bana. Hoşçakalın. You're a